Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kulu Muhammed'i geceleyin Mescid-i Haram'dan, kendisine bazı ayetlerimizi göstermek için, etrafını mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah, her türlü noksan sıfatlardan münezzehtir. Şüphesiz ki her şeyi hakkıyla işiten, hakkıyla gören O'dur. Musa'ya da kitap verdik ve beni bırakıp başkasını vekil edinmeyiniz diye onu İsrailoğulları için bir hidayet rehberi kıldık. Ey Nuh'la beraber gemiye taşıyarak kurtardığımız kimselerin soyundan olanlar! Doğrusu o çok şükredici bir kuldu. Biz İsrailoğullarına Tevrat'ta şu hükmü verdik. Muhakkak siz yeryüzünde iki defa fesat çıkaracaksınız ve muhakkak büyük bir yükselişle yükseleceksiniz. Birincisinin zamanı gelince üzerinize güçlü kuvvetli kullarımızı gönderdik. Onlar evlerin aralarına girip araştırdılar. Bu yerine getirilmesi gereken bir vaatti. Sonra sizi tekrar o istilacılar üzerine galip kıldık ve size mallarla ve oğullarla yardım ettik. Ve toplum olarak sizin sayınızı artırdık. Eğer iyilik ederseniz, kendinize iyilik etmiş olursunuz. Ve eğer kötülük ederseniz, yine kendinizedir. Artık diğer fesadınızın zamanı gelince, yüzlerinizi üzüntüye sokmaları, kötülük yapmaları ve ilk kez girdikleri gibi, Yine Beyt-i Maktis'e girmeleri, ele geçirdikleri yerleri mahvetmeleri için onları tekrar göndereceğiz. Olur ki Rabbiniz size merhamet eder. Ama siz tekrar dönerseniz biz de döneriz. Cehennemi kafirler için kuşatıcı bir zindan yaptık. Şüphesiz ki bu Kur'an insanları en doğru ve en sağlam yola iletir. Ve... Salih amel işleyen müminlere Büyük bir ecir olduğunu müjdeler Ahirete inanmayanlara da can yakıcı bir azap hazırlamışızdır İnsan hayrın gelmesine dua ettiği gibi Kötülüğün gelmesine de dua eder İnsan pek acelecidir Biz geceyi ve gündüzü Varlığımıza delalet eden birer delil kıldık Sonra Rabbinizden bir lütuf aramanız Yılların sayısını ve hesabını bilmeniz için gecenin karanlığını silip, yerine eşyayı aydınlatan gündüzün aydınlığını getirdik. İşte biz her şeyi uzun uzadıya anlattık. Her insanın amel defterini boynuna doladık. Kıyamet günü açılmış bulacağı kitabı önüne çıkarırız. Kitabını oku. Bugün hesap görücü olarak... ''Sana nefsin yeter'' deriz. Kim doğru yola gelirse, sırf kendi iyiliği için gelir. Kim de saparsa, ancak kendi aleyhine sapar. Hiçbir günahkar, başkasının günah yükünü çekmez. Biz bir peygamber göndermedikçe, hiç kimseye azap edecek değiliz. Biz bir ülkeyi yok etmek istediğimiz zaman, Şımarık varlıklılarına emrederiz. Onlar itaat etmeyip orada kötülük işlerler. Böylece o ülke helake müstehak olur. Biz de onu yerle bir ederiz. Hem Nuh'tan sonra nice nesilleri helak ettik. Kullarının günahlarını bilmek ve görmekte Rabbin yeter. Her kim peşin isterse, Dünyada ona istediğimiz kimseye dilediğimiz kadarını peşin veririz. Sonra ona cehennemi hazırlarız. Kınanmış ve rahmetimizden kovulmuş olarak oraya girer. Kim de ahireti isterse ve mümin olarak kendine yaraşır bir çaba ile onun için çalışırsa öylelerinin çalışmalarının karşılığı verilir. Hepsine Dünyayı isteyenlere de, ahireti isteyenlere de Rabbinin ihsanından veririz. Rabbinin ihsanı kısıtlanmış değildir. Bak, onların bir kısmını diğerine nasıl üstün kıldık. Elbette ahiret hem dereceler bakımından daha büyüktür, hem de üstünlük bakımından daha büyüktür. Allah'la birlikte başka bir ilah edinme. Yoksa kınanmış ve yalnız başına bırakılmış olarak oturup kalırsın. Rabbin kesin olarak şunları emretti. Ancak kendisine ibadet edin. Anne ve babaya iyilik edin. Onlardan biri veya her ikisi senin yanında yaşlanırsa sakın onlara öf bile deme ve onları azarlama. İkisine de tatlı ve güzel söz söyle. İkisine de acıyarak tevazu kanatlarını indir ve şöyle de Ey Rabbim onların beni küçükken terbiye edip yetiştirdikleri gibi sen de kendilerine merhamet et. Rabbiniz içinizden geçenleri çok iyi bilir. Eğer iyi kimseler olursanız elbette Allah Allah çok tövbe edenleri bağışlayıcıdır. Akrabaya, yoksula ve yolda kalmışa hakkını ver. Onunla beraber malını saçıp savurma. Çünkü malını saçıp savuranlar şeytanların kardeşleridir. Şeytansa Rabbine karşı çok nankördür. Eğer Rabbinden beklediğin bir rahmet, rızık için onlardan Yüz çevirmek mecburiyetinde kalırsan, o vakitte onlara yumuşak ve tatlı bir söz söyle. Elini boynuna asıp bağlama, cimri olma. Hem de onu büsbütün açıp saçma, israf etme. Aksi halde kınanmış olursun ve eli boş açıkta kalırsın. Gerçekten senin Rabbin kullarından dilediğinin rızkını genişletir, ve dilediğini kısar. Şüphesiz ki Allah kullarının durumlarından haberdardır. Her şeyi görendir. Bir de geçim korkusuyla çocuklarınıza öldürmeyin. Onlara da, size de rızkı biz veririz. Şüphesiz ki onları öldürmek çok büyük bir suçtur. Zinaya da yaklaşmayın çünkü o pek çirkindir ve kötü bir yoldur. Haklı bir sebep olmadıkça Allah'ın öldürülmesini haram kıldığı canı öldürmeyin. Kim haksız yere öldürülürse biz onun velisine bir yetki verdik. O da öldürmede aşırı gitmesin. Çünkü ona dinin kendisine verdiği yetkiyle yardım olunmuştur. Yetimin malına da yaklaşmayın. Ancak rüştüne erinceye kadar en güzel bir şekilde yaklaşabilirsiniz. Ahdi de yerine getirin, çünkü verilen sözde elbette sorumluluk bulunuyor. Ölçtüğünüz zaman tam ölçün ve doğru teraziyle tartın. Bu hem daha hayırlıdır ve sonuç itibariyle de daha güzeldir. Bir de hiç bilmediğin bir şeyin ardına düşme. Çünkü kulak, göz, gönül, Bunların her biri yaptıklarından sorumludurlar. Yeryüzünde kibir ve azametle yürüme. Çünkü sen asla yeri yaramazsın ve boyca da dağlara erişemezsin. Kötü olan bütün bu yasaklar Rabbinizin sevmediği şeylerdir. İşte bunlar Rabbinin sana vahyettiği hikmetlerdendir. Sakın Allah'la beraber başka bir ilah uydurma. Aksi halde kötülenmiş ve Allah'ın rahmetinden uzaklaştırılmış olarak cehenneme atılırsın. Rabbiniz size oğulları tahsis etti de kendisi meleklerden dişiler mi edindi? Gerçekten siz çok büyük bir söz söylüyorsunuz. Biz bu Kur'an'da akıllarını başlarına almaları için türlü şekillerde ikaz ve ihtarı açıkladık. Fakat bu açıklamalar ancak onların nefretini artırmıştır. Ey Muhammed de ki, Eğer dedikleri gibi Allah'la birlikte ilahlar olsaydı, o zaman bu ilahlar arşın sahibine bir yol ararlardı. Allah, Onların dediklerinden çok münezzeh ve çok yüksek, hem pek büyük bir yükseklikle yücedir. Yedi gök, yer ve bunların içinde bulunanlar Allah'ı tesbih ederler. Onu hamd ile tesbih etmeyen hiçbir varlık yoktur. Fakat siz onların tesbihlerini iyi anlamazsınız. Şüphesiz o, Halimdir, çok bağışlayandır. Sen Kur'an'ı okuduğun zaman biz, seninle ahirette inanmayanların arasına görünmez bir perde çekeriz. Ve kalplerinin üzerine Kur'an'ı anlamalarına engel perdeler geçiririz ve kulaklarına bir ağırlık veririz. Rabbini Kur'an'da bir tek olarak andığın zaman da ürkerek arkalarına döner kaçarlar. Biz onların seni dinlerken nasıl dinlediklerini çok iyi biliriz. Birbirleriyle fısıldaşırlarken de o zalimlerin ''Siz büyülenmiş bir adamdan başkasına uymuyorsunuz'' dediklerini biz çok iyi biliriz. Bak senin için nasıl misaller verdiler de bu yüzden nasıl sapıklığa düştüler. Artık hak yolu bulmaya güçleri yetmez.'' Bir de onlar dediler ki biz bir kemik yığını olduğumuz ve ufalanıp toz olduğumuz vakit mi gerçekten biz mi yeni bir yaratılışla diriltileceğiz? De ki ister taş olun ister demir. isterse gönlünüzde büyüyen başka bir yaratık olun. Muhakkak öldürülecek ve diriltileceksiniz. Onlar bizi kim tekrar diriltecek diyecekler. De ki sizi ilk defa yaratmış olan o kudret sahibi. Sana başlarını sallayarak ne zamandır bu diyecekler. De ki yakın olması gerekir. Allah sizi çağıracağı gün tam bir hürmetle onun emrine koşacaksınız ve zannedeceksiniz ki kabirlerinizde pek az bir müddet kaldınız. Mümin kullarıma söyle de, kafirlere en güzel olan sözü söylesinler. Çünkü şeytan aralarına fesat sokar. Şüphesiz şeytan, insan için apaçık bir düşmandır. Rabbiniz sizi çok daha iyi bilir. Dilerse tövbeniz sebebiyle size merhamet eder, dilerse azap eder. Seni de Onların üzerine vekil göndermedik. Rabbin göklerde ve yerde olan kimselerin hepsini en iyi bilendir. De ki, Allah'tan başka ilah olduğunu sandığınız şeyleri çağırın. Size yardım etsinler. Onlar ne sizden sıkıntıyı kaldırabilirler ne de değiştirebilirler. Onların yalvardıkları da Rab'lerine daha yakın olmak için vesile ararlar. Ve O'nun merhametini umarlar, azabından korkarlar. Çünkü Rabbinin azabı korkunçtur. Hiçbir şehir halkı yoktur ki, kıyamet gününden önce biz O'nu helak etmeyelim. Yahut şiddetli bir azapla azaplandırmayalım. Bu kitapta... Levhi mahfuzda yazılıdır. Bizi ayetler, mucizeler ve peygamber göndermekten alıkoyan şey ancak öncekilerin onlara yalanlamış olmalarıdır. Semuda açık bir mucize olarak o dişi deveyi vermiştik de ona zulüm etmişlerdi. Deveyi boğazlayarak kendilerine yazık etmişlerdi. Oysa biz o mucizeleri ancak korkutmak için göndeririz. Vaktiyle sana şöyle vahy ettiğimizi hatırla. Şüphesiz Rabbin insanları kuşatmıştır. İsra gecesi sana açıkça gösterdiğimiz o temaşayı ve Kur'an'da lanet edilen ağacı da yalnız insanlara bir imtihan için yapmışızdır. Biz onları korkutuyoruz. Fakat bu onlara ancak büyük bir taşkınlıktan başka bir sonuç vermiyor. Yine unutma ki, bir vakit meleklere, Adem'e secde edin demiştik. İblisten başka hepsi secde ettiler. O ise, ben bir çamurdan yarattığın kimseye mi secde ederim demişti. Yine İblis dedi ki, şu benden üstün kıldığını gördün mü? Yemin ederim ki, eğer beni kıyamet gününe kadar ertelersen, pek azı hariç, onun zürriyetini kendi buyruğum altına alacağım. Allah buyurdu ki, ''Haydi git, onlardan kim sana uyarsa şüphesiz ki cezanız cehennemdir. Hem de mükemmel bir ceza.'' ''Onlardan gücünün yettiğini yerinden oynat. Atlıların ve yayalarınla onların üzerine yaygarayı bas.'' Mallarda ve çocuklarda onlara ortak ol ve onlara vaatlerde bulun. Fakat şeytan onlara aldatmadan başka bir şey vaat etmez. Doğrusu benim ihlaslı kullarım üzerinde hiçbir hakimiyetin yoktur. Vekil olarak Rabbin yeter. Rabbiniz lütfundan nasip arayasınız diye sizin için denizde gemileri yürüten kudret sahibidir. Şüphesiz o size çok merhametlidir. Denizde başınıza bir felaket geldiği zaman Allah'tan başka yalvardığınız bütün putlar kaybolur. Allah sizi tehlikeden kurtarıp karaya çıkarınca da yüz çevirirsiniz. Zaten insan çok nankördür. Denizden karaya çıktığınızda onun sizi karada yerin dibine geçirmeyeceğinden yahut üzerinize taş yağdıran bir kasırga göndermeyeceğinden emin misiniz? Sonra kendinize bir vekil de bulamazsınız. Yoksa sizi tekrar denize döndürüp de üzerinize kasırgalar göndermeyeceğinden ve böylece ettiğiniz nankörlük sebebiyle sizi boğmayacağından emin misiniz? Sonra bu yaptığımıza karşı bizim aleyhimize size yardım edecek bir koruyucu bulamazsınız. Andolsun ki biz insanoğlunu şan ve şeref sahibi kıldık. Karada ve denizde taşıtlara yükledik. Ve temiz yiyeceklerden onları rızıklandırdık. Onları yarattıklarımızın bir çoğundan üstün kıldık. Kıyamet günü bütün insanları önderleriyle çağıracağız. O gün kimin amel defteri sağ eline verilirse, işte onlar kitaplarını okuyacaklar ve en küçük bir haksızlığa uğratılmayacaklar. Her kim bu dünyada manen körse, ahirette de kördür ve gidişçe daha şaşkındır. Ey Muhammed! az kalsın seni bile, sana vahyettiğimizden başkasını bize karşı iftira edesin diye fitneye düşüreceklerdi ve o takdirde seni dost edineceklerdi. Eğer biz sana sebat vermemiş olsaydık, neredeyse sen onlara birazcık edecektin. O takdirde muhakkak hayatın da ölümün de azabını sana kat kat tattırırdık. Sonra bize karşı kendin için hiçbir yardımcı bulamazdın. Ey Muhammed! Yakında seni yurdundan çıkarmak için muhakkak ki rahatsız edecekler ve o takdirde onlar da senin ardından pek az kalacaklardır. Bu, senden önce gönderdiğimiz bütün peygamberlerimiz hakkındaki sünnetimizdir. Bizim sünnetimizde herhangi bir değişme göremezsin. Güneşin batıya kaymasından gecenin karanlığına kadar belirli vakitlerde gereği üzere namazı kıl bir de sabah namazını kıl. Çünkü sabah namazında gece ve gündüz melekleri hazır bulunur. Gecenin bir kısmında da sadece sana mahsus bir napile olmak üzere uykudan kalk Kur'an'la teheccüd namazı kıl. Rabbinin seni bir makam-ı mahmuda, şefaat makamına göndermesi kesindir. Ey Muhammed ki, Rabbim, beni takdir ettiğin yere, gönül rahatlığı ve huzur içinde koy, ve çıkacağım yerden de, dürüstlükle ve selametle çıkmamı sağla. Bana, katından yardım edici bir kuvvet ver. Ey Muhammed Hak geldi, batıl yok oldu. Elbette batıl yok olmaya mahkumdur. Biz Kur'an'dan iman edenler için bir şifa ve rahmet kaynağı olan ayetler indiriyoruz. Zalimlerin de ancak zararını artırır. Biz insana nimet verdiğimiz zaman Allah'ı anmaktan yüz çevirip uzaklaşır, ona fenalık dokununca da ümitsizliğe kapılır. De ki, herkes bulunduğu hal ve niyetine göre iş yapar. Bu durumda kimin en doğru yolda olduğunu Rabbiniz daha iyi bilir. Ey Muhammed! Sana ruhtan soruyorlar, de ki, ruh Rabbimin bildiği bir iştir ve size ilimden ancak az bir şey verilmiştir. Yemin olsun ki, Dilersek sana vahyettiğimizi ortadan kaldırırız. Sonra bize karşı kendine bir vekil koruyucu bulamazsın. Fakat Rabbinden bir rahmet olarak biz bunu yapmadık. Gerçekten onun senin üzerindeki lütfu çok büyüktür. Ey Muhammed'deki, ki, yemin olsun eğer insanlar ve cinler bu Kur'an'ın benzerini getirmek üzere toplansalar ve birbirlerine yardımcı olsalar bile yine onun bir benzerini meydana getiremeyeceklerdir. Yemin olsun ki biz bu Kur'an'da insanlar için çeşitli misaller vermişizdir. Yine de insanların çoğu inkarlarında ısrar ederler. Kafirler şöyle dediler. Sen bizim için yerden suyu kesilmeyen bir kaynak fışkırtmadıkça sana asla inanmayacağız. Veyahut Vurmalıklardan ve üzümlüklerden senin bir bahçen olsun da ortasından şarıl şarıl ırmaklar akıtmalısın. Yahut söyleyip zannettiğin gibi göğü başınıza parça parça düşüresin veya Allah'ı ve melekleri söylediğine şahit getiresin. Yahut altından bir evin olsun ya da göğe çıkmalısın. Ona çıktığına da asla inanmayız. Ta ki bize okuyacağımız bir kitap indiresin. De ki, Rabbimi tenzih ederim. Nihayet ben de peygamber olan bir insandan başka bir şey değilim. Kendilerine doğru yolu gösteren peygamber gelince, insanların iman etmelerine engel olan sebep, sadece Allah bir insanı mı peygamber gönderdi demeleridir. Ey Muhammed!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 o doğru yoldadır. Kimi de hidayetten uzak tutarsa artık bunlar için Allah'tan başka hiçbir yardımcı bulamazsın. Ve biz o kafirleri kıyamet günü kör, dilsiz ve sağır oldukları halde yüzleri üstü sürünerek haşredeceğiz. Varacakları yer cehennemdir. Ateşi dindikçe onun ateşini arttırırız. Bu onların cezasıdır. Çünkü onlar ayetlerimizi inkar etmişler ve sahi bizler bir yığın kemik ve ufalanmış toz olduğumuz zaman mı yeni bir yaratılışla diriltilmiş olacağız demişlerdir. Onlar gökleri ve yeri yaratan Allah'ın kendilerinin aynı olan insanları yaratmaya da kadir olduğunu görüp bilmediler mi? Allah onlar için şüphe edilmeyen bir vade takdir etmiştir. Fakat zalimler inkarlarında yine de ısrar ederler. Ey Muhammed de ki, eğer siz Rabbimin rahmet hazinelerine sahip olsaydınız, fakirlik korkusunu yine de elden bırakmazdınız. Doğrusu insan çok cimridir. Andolsun biz Musa'ya apaçık dokuz mucize verdik. Ey Peygamber! İsrail oğullarına sor. Musa kendilerine geldiğinde, Firavun ona, ey Musa, ben senin büyülenmiş olduğunu sanıyorum demişti. Musa dedi ki, ey Firavun! Pekala bilirsin ki, bu mucizeleri birer ibret olmak üzere ancak göklerin ve yerin Rabbi indirdi. Ey Firavun! Ben de seni helak olmuş zannediyorum. Derken Firavun, Musa'yı ve İsrail oğullarını Mısır'dan sürmek istedi. Biz de onu ve beraberindekilerin hepsini suda boğduk. Arkasından İsrail oğullarına şöyle dedik. Firavun'un sizi çıkarmak istediği arazide siz oturun. Sonra ahiret vadi, kıyamet geldiği vakit, Hepinizi toplayıp bir araya getireceğiz. Biz bu Kur'an'ı hak olarak indirdik. O bütün hakikatleri içinde toplayarak indi. Ey Peygamber! Biz seni ancak müjdeci ve uyarıcı olarak gönderdik. Sana Kur'an'ı verdik ve onu insanlara sindire sindire okuyasın diye kısımlara ayırdık. Ve biz onu yavaş yavaş indirdik. Ey Muhammed! De ki!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 Sen onlara de ki, ister Allah deyin, ister Rahman deyin. Nasıl çağırırsanız çağırın, en güzel isimler O'nundur. Namazında sesini pek yükseltme, çok da gizli okuma, orta yolu seç. Ve şöyle de, hamd o Allah'a ki, hiçbir çocuk edinmedi, mülkte ortağı yoktur. Aciz olmayıp bir yardımcıya da ihtiyacı yoktur. Tekbir getirerek onu noksanlıklardan yücelt de yücelt. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd o Allah'a mahsustur ki, kulu Muhammed'e kitabı indirdi ve O'na hiçbir eğrilik koymadı. Onu dosdoğru bir kitap olarak indirdi ki, katından gelecek şiddetli azaba karşı insanları uyarsın ve yararlı işler yapan müminlere kendileri için güzel bir mükafat bulunduğunu müjdelesin. Onlar orada sürekli kalacaklardır. Ve Allah çocuk edindi diyenleri de uyarsın. Bu hususta ne kendilerinin ne de atalarının hiçbir bilgisi yoktur. Ağızlarından çıkan söz ne büyük bir iftiradır. Onlar yalandan başka bir şey söylemiyorlar. Ey Muhammed! Demek onlar bu söze, kitaba inanmazlarsa, onların peşinde üzüle üzüle kendini helak edeceksin. Biz yeryüzündeki şeyleri kendisine süs olsun diye yarattık ki, İnsanların hangisinin daha güzel amel edeceğini deneyelim. Şüphesiz biz yeryüzünde olanları kupkuru bir toprak yapacağız. Yoksa sen Ashab-ı Kehfi ve Rakimi isimlerinin yazılı bulunduğu taş kitabeyi şaşılacak ayetlerimizden mi sandın? O gençler mağaraya sığınınca şöyle dediler. Rabbimiz... Bize katından bir rahmet ver ve bizim için şu işimizden bir kurtuluş yolu hazırla. Bunun üzerine biz de kulaklarını tıkayarak mağarada onları yıllarca uyuttuk. Sonra da iki gruptan hangisinin onların mağarada kaldıkları süreyi daha iyi hesapladığını anlamak için onları tekrar uyandırdık. Biz sana onların kısalarını gerçek olarak anlatacağız. Hakikaten onlar, Rablerine iman eden birkaç gençti. Biz de onların hidayetlerini artırdık. Oranın hükümdarı karşısında ayağa kalkarak dediler ki, Bizim Rabbimiz göklerin ve yerin Rabbidir. Biz ondan başkasına ilah deyip tapmayız. Yoksa, saçma sapan konuşmuş oluruz. Şu bizim kavmimiz Allah'tan başka ilah edindiler. Onların ilah olduğuna dair açık bir delil getirselerdi ya Allah'a karşı yalan uydurandan daha zalim kim olabilir? İçlerinden biri şöyle demişti. Madem ki siz onlardan ve Allah'tan başka taptıkları putlardan ayrıldınız o halde Mağaraya sığının ki, Rabbiniz rahmetinden size genişlik versin ve işinizi rast getirip kolaylaştırsın. Ey Muhammed! Baksaydın, güneşin doğduğu zaman mağaranın sağ tarafına yöneldiğini, batarken de sol taraftan onları makaslayıp geçtiğini görürdün. Onlar mağaranın geniş bir yerindeydiler. İşte bu Allah'ın mucizelerindendir. Allah kime hidayet ederse işte o hakka ulaşmıştır. Kimi de hidayetten mahrum ederse artık ona doğru yolu gösterecek bir dost bulamazsın. Bir de onları mağarada görseydin uyanık sanırdın. Halbuki onlar uykudadırlar. Biz onları sağa sola çevirirdik. Köpekleri de girişte ön ayaklarını ileri doğru uzatmıştı. Eğer onları görseydin, arkana bakmadan kaçardın ve için korkuyla dolardı. Onları bir mucize olarak uyuttuğumuz gibi birbirlerine sorsunlar diye kendilerini uyandırdık da içlerinden bir sözcü şöyle dedi: "Ne kadar durup kaldınız? Kimi bir gün..." ...ya da günün bir parçası kadar kaldık dediler. Kimi de şöyle dediler. Ne kadar durduğunuzu Rabbiniz daha iyi bilir. Şimdi siz birinizi bu gümüş paranızla şehre gönderin de baksın. Hangi yiyecek daha temizse ondan size azık getirsin. Hem çok dikkatli davransın ve sizi kimseye sezdirmesin. Çünkü şehir halkı sizi ellerine geçirirlerse muhakkak sizi taşlayarak öldürürler veya kendi dinlerine çevirirler ki o zaman siz dünyada da, ahirette de asla kurtuluşa eremezsiniz. Böylece insanları onlardan haberdar kıldık ki öldükten sonra dirilmenin hak olduğunu ve kıyamet gününden şüphe edilemeyeceğini bildirmek için öylece şehir halkına buldurduk. Onları mağarada bulanlar aralarında durumlarını tartışıyorlardı. Dediler ki, üstlerine bir bina, kilise yapın. Bununla beraber Rableri, onları daha iyi bilir. Sözlerinde üstün gelen müminler, üzerlerine muhakkak bir mescit yapacağız dediler. Eshab-ı sayılarında ihtilaf edenlerden bazıları, onlar üç kişidir, dördüncüleri köpekleridir diyecekler.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 onlar hakkında bu bildirilenler dışında bir münakaşaya girişme. Ve bunlar hakkında hiç kimseye de bir şey sorma. Hiçbir şey için Allah'ın dilemesi dışında ben yarın onu yapacağım deme. Ancak Allah dilerse yapacağım de. Ve unuttuğun vakit Allah'ı an ve umarım Rabbim beni doğruya daha yakın olana eriştirir de onlar mağaralarında 300yıl kadar kaldılar ve 9 yılda buna ilave etmişlerdir de ki onların ne kadar kaldıklarını Allah daha iyi bilir Göklerin ve yerin gaybı ona aittir O ne güzel görendir O ne mükemmel işitendir onların ondan başka bir yardımcısı yoktur o ne kendi hükümranlığına kimseyi ortak etmez. Rabbinin kitabından sana vah yolunanı oku. Onun sözlerini değiştirecek kimse yoktur. Ve ondan başka bir sığınılacak da bulamazsın. Nefsince de sabah akşam rızasını isteyerek Rablerine yalvaranlarla beraber candan sabret. Sen dünya hayatının süsünü isteyerek Onlardan gözlerini ayırma. Kalbini, bizi anmaktan gafil kıldığımız, nefsinin kötü arzusuna uymuş ve işi hep aşırılık olan kimseye uyma. Ve de ki, O hak Rabbimizdendir. Artık dileyen iman etsin, dileyen inkar etsin. Çünkü biz zalimler için öyle bir ateş hazırlamışız ki, duvarları çepeçevre onları içine alacaktır. Eğer feryat edip yardım isteseler, erimiş maden gibi yüzleri haşlayan bir su ile cevap veridir. O ne kötü bir içecek ve ne kötü bir dayanma yeri. İman edip de güzel davranışlarda bulunanlar var ya, şüphe yok ki biz, öyle güzel işler yapanların mükafatını zayi etmeyiz. İşte onlara, Adin cennetleri vardır. Altlarından ırmaklar akar. Orada altın bileziklerle süslenecekler. İnce ve kalın ipekliden yeşil elbiseler giyerek, koltuklar üzerine dayanıp kurulacaklar. ona ne güzel karşılık ve ne güzel kalma yeri. Onlara şu iki adamı misal olarak anlat. Biz bunlardan birine her türlü üzümden iki bağ vermişiz. Her ikisinin etrafını hurmalarla donatmışız. Aralarında da bir ekinlik yapmışız. İki bağın ikisi de yemişlerini vermiş, hiçbir şey noksan bırakmamış. İkisinin ortasından bir de nehir akıtmışız. İki bağın sahibinin ayrıca başka geliri vardı. Bundan dolayı bu adam arkadaşıyla münakaşa ederken, ben malca senden daha zengin, ve insan sayısı bakımından da senden daha güçlü ve üstünüm dedi. Adam bu şekilde kendine zulmederek bağına girdi ve şöyle dedi. Bunun hiç yok olacağını sanmıyorum. Kıyametin kopacağını da zannetmem. Şayet Rabbimin huzuruna götürülürsem, muhakkak orada bundan daha hayırlı bir sonuç bulurum. Bunun üzerine kendisiyle münakaşa eden arkadaşı da, ona şöyle dedi, seni topraktan sonra seni bir damla sudan yaratan daha sonra da seni insan haline getireni mi inkar ediyorsun? Fakat ben iman ederek diyorum ki o Allah benim Rabbimdir. Ben Rabbime kimseyi ortak koşmam. Kendi bağına girdiğin zaman bu Allah'tandır benim kuvvetimle değil, Allah'ın kuvvetiyle olmuştur deseydin ya, her ne kadar beni malca ve evlatça kendinden az görüyorsan da, belki Rabbim bana senin bağından daha hayırlısını verir, senin bağına ise gökten yıldırımlar gönderir de, bağın yalçın bir toprak haline gelir, yahut bağının suyu yerin dibine çekilir de, bir daha suyunu çıkarıp bağını sulayamazsın derken serveti yok edildi. Bunun üzerine bağına yaptığı masraflara karşı ellerini ovuşturmaya başladı. Bağ çardakları üzerine yıkılmış kalmıştı. Ah keşke Rabbime hiçbir şeyi ortak koşmasaydım diyordu. Onun Allah'tan başka yardım edecek adamları yoktur. Ve Allah'a karşı kendi nefsini de kurtaramadı. İşte burada yardım yalnız hak olan Allah'a aittir. Onun verdiği mükafat da daha hayırlıdır. Netice de daha hayırlıdır. Ey Muhammed! Sen onlara dünya hayatının misalini ver. Dünya hayatı gökten indirdiğimiz bir su gibidir ki, bu su sayesinde,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 daha hayırlıdır. O kıyamet gününü hatırla ki dağları yürüteceğiz ve yeryüzünü çıplak göreceksin. Bütün insanları mahşerde toplayacağız. Hiçbir kimseyi bırakmayacağız. Onlar saf halinde Rabbine arz edilmişlerdir. Allah onlara şöyle diyecektir: Şüphesiz sizi ilk önce yarattığımız gibi bize geldiniz. Fakat size kıyamet için yaptığımız vaadi yerine getirmeyeceğimizi, mi, getirmeyeceğimizi sanmıştı. Bir daha değil mi? O gün herkesin amel defteri ortaya konulmuştur. Ey Muhammed! Günahkarların amel defterlerinden korkarak eyvah bize! Bu nasıl deftermiş ki büyük küçük hiçbir şey bırakmadan hepsini saymış dökmüş dediklerini görürsün. Onlar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 Halbuki onlar sizin düşmanınızdır. Zalimler için bu ne kötü bir değişmedir. Ben onları iblis ve soyunu ne göklerin ve yerin yaratılışında ne de kendilerinin yaratılışında şahit tutmadım. Ve hiçbir zaman doğru yoldan çıkanları yardımcı edilmiş değilim. Ve o kıyamet günü Allah kafirlere şöyle buyuracak. Ortaklarım ve şefaatçılarınız diye zannettiğiniz putlarınızı çağırın. Müşrikler onları çağırırlar fakat kendilerine cevap vermezler. Biz kafirlerle ilahları arasına ateşten bir engel koymuşuzdur. Günahkarlar ateşi görmüşler de artık ona düşeceklerini anlamışlardır. Fakat ondan kaçıp sığınacak bir yer bulamazlar. Şüphesiz biz bu Kur'an'da insanlara çeşitli manaları, türlü misallerle açık olarak verdik. İnsansa her şeyden çok mücadelecidir. Kendilerine doğru yolu gösteren peygamber geldiğinde, insanları iman etmekten ve Rablerinden günahlarının mağfiretini istemekten alıkoyan şey, sadece geçmiş milletlerin başlarına gelen felaketlerin kendilerine de gelmesini veya ahiret azabının ansızın göz göre göre gelip çatmasını beklemek olmuştur. Halbuki biz peygamberleri ancak müjdeciler ve uyarıcılar olarak göndeririz. Kafir olanlarsa hakkı batılla ortadan kaldırmak için mücadele ediyorlar. Onlar ayetlerimizi ve korkutuldukları azabı da alaya almışlardır. Rabbinin ayetleriyle nasihat edilip de onlardan yüz çeviren ve daha önce işlediği günahları unutandan daha zalim kim olabilir? Biz onların kalpleri üzerine Kur'an'ı anlamalarına engel olan bir ağırlık, kulaklarına da sağırlık verdik ey Muhammed! Sen onları doğru yola çağırsan da onlar asla hidayete ermezler. Bununla beraber rahmet sahibi olan Rabbin çok bağışlayıcıdır. Tövbe eden kullarına rahmeti boldur. Eğer Allah işledikleri günahlar yüzünden onları hemen cezalandıracak olsaydı onlara hemen azap ederdi. Fakat onlara vaat edilen bir zaman vardır ki, o geldiğinde Allah'ın azabından bir kurtuluş yeri bulamazlar. İşte zulmettikleri için helak ettiğimiz şehirler. Biz onların helakleri için de belirli bir zaman tayin etmiştik. Ey Muhammed! Bir vakit Musa genç adamına demişti ki, ''İki denizin birleştiği yere ulaşıncaya kadar gideceğim yahut senelerce gideceğim.'' Bunun üzerine ikisi de iki denizin birleştiği yere vardıklarında balıklarını unuttular. Bu arada balık denizde yolunu bulup kaybolmuştu. İki denizin birleştiği yeri geçtikleri zaman Musa genç arkadaşına kuşluk yemeğimizi getir. Gerçekten biz bu yolculuğumuzda epey yorulduk dedi. Adam gördün mü dedi. Kayaya sığındığımız vakit doğrusu ben balığı unutmuşum. Onu hatırlamamı muhakkak şeytan bana unutturdu. O denizde garip bir yol tutup gitmişti. Musa da demişti ki, işte aradığımız o idi. Bunun üzerine izlerine dönüp gerisin geri gittiler. Nihayet kullarımızdan bir kul buldular ki, biz ona katımızdan bir rahmet vermiş ve... ...tarafımızdan bir ilim öğretmiştik. Musa ona, Allah'ın sana öğrettiği ilim ve hikmetten... ...bana da öğretmen için sana tabi olabilir miyim dedi. Hızır dedi ki, doğrusu sen benimle asla sabredemezsin. İç yüzünü kavrayamadığın şeye nasıl sabredeceksin? Musa, inşallah beni sabırla bulacaksın... Ve senin hiçbir işine karşı gelmeyeceğim dedi. Hızır dedi ki, o halde bana tabi olacaksın. Ben sana sırrını anlatmadıkça hiçbir şey hakkında bana soru sorma. Bunun üzerine ikisi beraber yürüdüler. Nihayet gemiye bindikleri zaman o kul Hızır gemiyi deldi. Musa ona şöyle dedi, ''Geminin içindekileri boğmak için mi deldin?'' Doğrusu çok kötü bir iş yaptın. Hızır, sen benimle asla sabredemezsin demedim mi dedi. Musa dedi ki, unuttuğum şeyden dolayı beni suçlama ve bu işimden dolayı bana bir güçlük çıkarma. Yine gittiler. Nihayet bir erkek çocuğu rastladıklarında, Hızır hemen onu öldürdü. Musa, ''Kısas olmadan masum bir cana nasıl kıyarsın? Doğrusu sen çok fena bir şey yaptın.'' dedi.